Şirkin mukhye'ti ve şirkin batılığını ispat eden hüccetler. ve bunu da hangi hangi bab altında hangi kısımda kısım altında işliyor hakikati şirk. şirk. yani o zaman şirkin batıl oluşu yani misak, fıtrat ve akıl ile batıl oluşu o zaman nedir? Şirkin Hakika. hakikatindendir. Tamam O muhim. Yani bu şirkin hakikatinden. Yani şirkin gerçeği odur. Şirkin gerçeği insan, şirk olan bir eylemin kötü olduğunu, yanlış olduğunu ve terk edilmesi gerektiğini aklen bilir. Ha. Harekün, aklen bilir hatta ne aklın bildiğinden ziyade aklın bilmesi vacip. gerekir. Ha. Ve yani aklen vaciptir. Aklen vaciptir. Ha, an vacip midir? Vacip değildir. vacip değildir. Ha bu yani bu bizi Mutezile'den ve Maturidiler'den ayıran ayıran husus burası. Yani senin aklın o misak üzerine yatılmış olan fıtratın semeresi olan akıl sahih akıl ne diyor? Senin Allah'a ortak koşulan bir eylemi, yani mahiyeti, hakikati, şirk olan bir eylemi, kötü olarak algılamanı, bilmeni ve onu terk etmeni gerektiriyor. Ve bu hüccet aslen o kadar güçlü bir hüccet ki, aslen bundan ötürü, tamamlayın, yani bu aslen akıl hücceti o kadar güçlü bir hüccet ki, aslen kendi zatında terki halinde, yani şirk... Ukubeyi aslen... Hak ediyor. <gülüyor> ha, evet hak ediyor insan. Gerektiriyor aslen. Aslen bu hüccet o kadar güçlü bir hüccet ki aslen bu kendi zatında ukubeyi gerektiriyor. gerektiriyor. Lakin Allah subhanahu ve Teala rahmeti ne? Resul göndermeden asla. Resul göndermeden ha, ukube cezalandırmıyor. Ama aslen kendi zatında o kadar güçlü. Hı? Aslen kendi zatında o kadar güçlü. O zaman şimdi, yani o zaman burada şimdi birinci fayda. Bu baptan aldığımız müellifin, Şeyh Ali bin Hudayr'in ifade etmek istediği birinci büyük fayda nedir? Şirk, şirkin hakikatı. O zaman şirk hakikatinden nedir? Batıldır. Ha, kötü bir şeydir, çirkin bir şeydir. Ve o çirkinliği, kötülüğü akıl anlar, bilir, bilmesi gerekir. Çünkü akıl bunun için yaratılmıştır. Dolayısıyla netmesi etmesi lazım? Ha, terk etmesi lazım. Tamam, terk etmesi lazım. Bu birinci fayda. Ee, i̇kinci fayda nedir? İşte bu da bugünkü işleyicimiz babla bağlantılı. Altıncı babı atlayacağız, o tekrardan ibaret. Ama yedinci babda, diyor ki yedinci babda, bab, Mete hudus hudûthu şirki fi hâdîl-umme. Meta iptidâ'u, Hudûh-i şirk fî hadîl ümme Bu ümmette şirk ne zaman başladı? O zaman şimdi yani ondan evvelki veyahut da bu babı da nerede işliyor? hakikat şirkte. Ha, şirk. ha, burada nasıl bir fayda sen anlaman lazım? Demek ki o zaman şirk nedir? Hadis. Hadistir. Şirk nedir? Hadistir. Yani aslen o zaman kendi hakikatinde şirk var mıdır? Yok. Yok aslen yani aslen yani şirkin gerçekte bir varlığı yoktur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bütün yarattığı, yaratıcı insanları toplamıştır ve onlardan söz almıştır. İnsanlar hepsini ettiler Allah Subhanahu ve Teala hem rububiyetin la inna kunna an hadha gafil. Yani an hadha ikrarı. Allah'a bir Yani bu ikrardan onlar da bunu tasdik ettiler ve şahitlik ettiler. Fıtratları da buna göre yaratıldı fıtratında buna kabil yaratıldılar artı o fıtrattan neşet eden o fıtratın olgunlaşmasıyla meydana gelen nasıl o aklı biz taksim eder nasıl taksim ettik ya taksim demeyelim yani sınıflandırdık yani Onlar bundan gafil değillerdi <gülüyor> belkâne hâze minel ulûmi darûriyetil lâzimeti lehum elletî lem yehlû var olan akıl yani çocuk sen Böyle yaptığın zaman bu sese bakması, ha bu sese tepki vermesi. Bebek de doğduğu zaman, sen ona yani ses çıkardığın zaman o çocuk yani artık o doğumdan kısa bir zaman sonra artık nedir? O etrafın olup bitenlere bir cevabı olur. Ha Bir seslere, sese doğru bakar, sesin nereden geldiğini anlar. Sağdan ses geldiği zaman sola bakmaz. Çünkü sağdan sesin geldiğini anlar, bilir işte o akıl. Gariza ha? olan akıl o içgüdüsel doğuştan var olan akıl. O akılla fehmediyorsun, o akılla anlıyorsun, o akılla yani bağlantıları oluşturuyorsun vesaire. Ha bunun <gülüyor> bunun üzerine bina eden bir akıl nedir? Fıtri Ha yani buğariza akılın üzerine bina eden akıl yani bunun devamıyla bunu kullanman ile meydana gelen ha muktesip olan akıl. Evet. Muktesip ha yani sen fehmederek fehmi ne kadar açık ise aklın ne kadar yani saf ise, berrak ise ve ne kadar güçlü ise o kadar da çok şeyler kesbedersin. Malumatlar, bilgiler kesbedersin. Sonra bundan, bununla beraber gelen fıtri akıl. Ha fıtri akıl. O fıtri akıl da <gülüyor> ne diyor o? Aklın insandaki, aklın olguş, olgunlaşmasıyla meydana gelen, hmm. fıtrata yerleşik olan, değil mi? Ne mumeyiz, yani artık müme temyiz çağından sonra ee, çocukta artık belirgin olan hangi nedir bu aklın vasfı? Fıtri. Yani fıtri evet fıtridir. Evet. Her insanda aynıdır. <gülüyor> İnsanlar arasında değişken değildir. Ama yani bu hangi hangi hangi gerçekleri idrak eder bu fıtri akıl? Yani fıtri akıl akıl kesbedilen akıl mıdır? Yani sen fıtri akıl kes Yok o sende var. Sen, evet. ha, o her insanın zatında sabittir. Evet. Lakin o hani garize olan akıl gibi doğuştan vardır. Lakin bir olgunlaşma sürecine ihtiyaç duyar. Evet. Tamam. O süreçten sonra artık ne, id neleri idrak eder bu fıtri akıl? İşte iyiyi kötüyü. Yani zaruri bilgi, zaruri, zarurati, zaruriyatı, ha, zaruriyatı idrak eder. Yani varlık ve yokluğu idrak eder. Ha yani bu temel akıldaki temel esaslar senin akli delilin üzerine bina ettiğin. Ha sen akılla delil getirdiğin zaman neye bina ediyorsun <gülüyor> akli delilleri? <gülüyor> <gülüyor> ha gerçekte bak gerçekte sabit olan, değişmeyen. Anlıyorsunuz bunlar hepsi birbirle bağlantılı şeyler. Yani sen bugün mesela başka alanlardan misal getirelim. Mesela kimyada kimyada mesela. Kimya desem bazı bazı maddelerin Birbiriliğiyle iletişimin ya da tepkileşmesinin vesaire sen bunları kurallaştırdın Veyahut da matematikte mesela bir artı bir eşittir iki gibi bir kural çıkardın Veyahut da lugatta mesela diyorsun ki kelimeler kaçtır üçtür diyorsun üçtür harftir fiildir isimdir değil mi yani bunlar hepsi kurallaşmış niye bunlar kurallaşmış mesela bir yer çekim kanunu diye bir kanun var İşte mesela sen yani her her gün güneş doğudan doğmuş ve batıdan batmış. Bak yıldızlar haritası diye bir şey var. Sen o yıldızlar haritasıyla yönünü belirliyorsun. Değil mi? Yani sabit olan. Bunlar hep kurallaşmış, kanunlaşmış olan şeyler. Kanun. Niye bunlar kanunlaşmış, kurallaşmış? Çünkü asıl buzlar buluyor. Yani bir yer çekim kanundan bahsediyorsun. Veya da güneşin, diyorsun ki güneş hep doğudan doğar, batıdan batar. Niye? Niye böyle bir kanun var ya? Yani? Niye sen bu yıldızların haritasını belirlemişsin? Ona göre diyorsun ki, yani şu şu yıldızın yönü kuzeydir. Şu yıldızı gördüğün zaman o taraf kuzeydir diyorsun. Kanun. Kimse ihtilaf ediyor mu bunda? Kimse. Hiçbir insan, yani akıl sahibi bak. Akıl sahibi hiçbir insan bunda ihtilaf etmez. Peki ya şimdi bir insan çıksa dese ki, yok ben güneşin batıdan doğduğunu da gördüm. Ne ne ne dersin sen? Cahil, sen akılsızsın yani. He. Yani bu hiç kimse kabul etmez. Makbul bir söz değil. Evet. Ne için? Yani hiç değişmeyen, değişmeyen zaman. Hiç oldu. değişmeyen yani. ayı. Tam. Hiç değişmediği için bunlar sabit. Hiç değişmemiştir. Yani bir ki düşün mesela farz edelim hani yer çekim kanunu. Mesela farz edelim ki hep böyle olmuş ama bir bir bir anda da yani bir arada bir de bazıları uzaya doğru düşmüş gitmiş o zaman kanun olur, olur muydu? Hayır olmaz o zaman bir yani bir nazariyat olurdu hmm. o zaman nazariyat olur ama kanun olmazdı kanun oluşu nereden geliyor çünkü hep böyle hiç değişmemiş sabit hmm. sabit olduğu için yani bu zaruri bilgileri insanlık kendi arasında mütevatiren naklediyor hmm. başka bir tabirle hmm. mütevâtiren naklediyor o zaman aslen bu malumatlar hem yani hem seneden kat'i hem de delaleten kat'idir. Yani, muhkem, onun için tevhid baksi nedir? Evet. Muhkemdir. Çünkü insanlar arasında asıl olan o. İnsanlar aslen Allah'ı ifrad ediyorlar. Şirk nedir? Hadistir. Evet, Ayva. şirk hadistir. Şirk sonradan gelmiş olan bir şeydir. Asıl değildir yani. O, onu da nereden getiriyorsun? Çünkü insanlar tevhid üzere yaratıldı. Hı. İkrar etmek üzere yaratıldılar. Ve bunu ikrar etme mecburiyetindeler. Çünkü akıl sahipleri. Çünkü akıl sana ne öğretiyor? Gösteriyor. İşte gerçekleri öğretiyor. Yani bu senin etrafında hiç değişmeyen şeyler var. Onlara sen aklen idrak etme mecburiyetindesin. Eğer aklen idrak etmiyorsan o sürekli tekrar tekrar aynı şekilde var olan şeyleri kanunlaşmış, kurallaşmış. O zaman sen akıl sahibi değilsin. Cahilsin. Yani mesela bu evrim teorisi, bu Darwinizm. Bak Darwinizm, Darwinizm niye bina ediyor Özel, özetinde? Bugün biliyorsunuz işte bütün bu pozitif âlem, bilimci, bu sözde bilimci alim hepsi şeyde Darwinist. Darwinist. Gerçi kendileri de artık Darwinizmi atmaya hazırlanıyorlar da, yani çöpe atmaya hazırlanıyorlar ama hala o cesarete sahip değiller. Çünkü bütün... Her şeyleri yani dinleri her şeysi bu bu e, teoriye bina ediyor. Ama de Darwinizmin şeysi yani En esası yani. Esası özü Darwinizm. Hani Darwinizm diyor ya Darwinizmin şeysine tabii seleksiyon. Değil mi? Tabi seleksiyon. Yani insanın e, hücrelerinde bu DNA genetik malzemesindeki e, mutasyonlar değişimler kimin Genetik malzemesi var olan şartlara yani doğal şartları en uygun değişmiş ise mutasyondan geçmiş ise onlar yaşamaya devam ediyorlar. Ama uygun düşmeyenler bunlar ne diyor? Bunlar işte ha seçiyor bunlar seleksiyon bunlar ayrılıyor. Bunlar yani aynı şey gibi bir düşün bir bantın üzerinde işte ürünler çıkmış bazı ürünlerde hatalar var. Birileri ne diyor? Onu hatalı olanları ayırıyorlar, atıyorlar. Onun gibi seni ne diyor? Doğa yani ayırıyor. Çürük olanları, gel, yani uygun olmayanları ayırıyor. Seleksiyon yapıyor. Pekala yani şimdi o mutasyonları oluşturan ne? Mutasyonları oluşturan ne? O genetik malzemedeki o mutasyonları meydana getiren ne? Neye göre meydana geliyor? Diyorlar ki tesadüfen <gülüyor> Evet tesadüfe. Yani şimdi o zaman tesadüfe Birincisi tesadüfe, tesadüfe bilimsel olarak bir nasıl açıklayacaksın? Bu bir. Bilimsel olarak tesadüf nasıl açıklanılır? Bir. İkincisi yani şimdi tesadüf. Yani hangi akıllı insan tesadüfe bir, teori, bir kural, bir kanun bina eder? Tesadüfe. <gülüyor> yani bu. Yani ahmaklığın yani ahmaklığın en alası, Cahilliğin en alası. Ha sen ne? bunları idrak etme mecburiyetinde eğer idrak edemiyorsa o zaman sen bundan ötürü sorumlusun. Sorumlusun ha. Ama sorumluluk ne? işte onu bahsettiğimiz mesele. Sorumluluk aslen nerede? Aslın sen. Eğer bunu aklın idrak edemiyorsan o zaman sorumlusun. Cezayı da hak ediyorsun. Ama Allah Subhanahu ve Teala rahmetinden sana yine ne bir beyan ediyor. Beyanı şart koşuyor yani sana açıklanılmasını yine şart koşuyor. O açıklamadan sonra yine sen o cehaletinle ısrar ediyorsun... o zaman cezayı hak, hak ediyorsun. ediyorsun. Ama İmamü'l-Taymi rahimeh sözünü okumuştuk son derste. Evet. Nasıl? Küfrü de. iki Ha küfrü iki Risaleden önce bir, risaleden sonra. Risaleden risale sonraki Ris Ris <gülüyor> sonra okubeti gerektirir. Öncesi nimetine ha, bak yine cezadan i̇ki hali, hali de değil. Ha, ha bak yine cezadan hali değil. Yani cezayı hak etmez. Veyahut da ancak beyan şartıyla cezayı hak eder derken kast edilen aslen nedir? Yani şarinin o fiilin terkine şeria gönderdiği şeriatta verdiği cezadan, evet. ceza için beyan şartı getirmiştir. Ama yine ceza Vardır. var oluyor. Daha ceza var oluyor. Çünkü neticede bir cerime işlemiştir. O cerime sabit o cerime sabit olduğu için birincisi işte bu daha sonraki, bundan sonraki kitapta gelecek yani ikinci kısımda birincisi işlediği cerimeden ötürü ne diyor? İsmi hak ediyor. İsmi alıyor yani. Yani eğer hırsızlık yapmış ise hırsızdır. O ismi hak ediyor ve hırsızlık ismi nedir? Yani yani şer, -i şer, -i yani, isim, şer, isim. yani şer isimdir ama şer isimdir. Neyle şer ismi olur hırsızlık? Bu şey Yok, şartları ya bak şimdi bu işte gelecek kısımda gelecek inşallah. Ama şeri isim neyle sabit olur? Benim. Ayva şerî hitabıyla. hitabıyla. Tamam şerî hitabıyla. Ama o fiil isim de alıyor. İnsanlar arasında kullanılan bir isimi de alıyor. Şimdi mesela şeriatın ulaşmadığı olan bir yere bir kişi öl bir yerde bir kişi hırsızlık yapsa yine yani hırsız olur mu? Evet. Hırsız olur. Lakin şer'i manada yani şer'i şer ismi olarak hırsız ismini, sârik ismini alıp o işte hırsızlığın bina eden farklı ve hükmünü alır mı? Hayır. Almaz. Yani şer'i isim almış olmaz. Lakin insanlar arasında kullanılan lugatta o ismi alacak. Ve o isim de ne, nasıl bir isimdir? O isim. Bak şer'iat öncesi, Risale'den, Risale yani. öncesi, Risale ulaşmamış. Dolayısıyla şer'i ismi olarak seyrek ismini almamış. Lakin kendi aralarında o fiil için verilmiş olan ismi almış. Pek hele o isim mededilmiş olan bir isim Yok, midir? Zemmedilmiş. zemmedilmiş bir isim. Zemmedilmiş. Demek ki o bak yani kendi aralarında verer ki düşünelim ki Risale oluşmamış, ulaşmamış. Risale ulaşmamış olmasına rağmen yine o insan o zemmedilmiş olan fiilin ismini alacak. Yani yine kendi aralarında ne edilecek? Onu zemmedecek. zemmedecekler. Kötüleyecekler yani. Kötülenecek. Çünkü yaptığı iş kötü bir iş. Ceza alacaktır muhakkak. Ha bu şeriat da buna farklı bakmıyor. Allah'ın gönderdiği din buna farklı bakmıyor. Sadece ne etmiştir? Yani şeriatta gönderilmiş yahut verilmiş, vazedilmiş edilmiş olan cezayı hak etmesi için, ona mustahak olması için beyan şartını getirmiştir. Ama yine zemmedilmeyi hak eder. Dolayısıyla zemmedilir. Yoksa sen şeriat kendisine ulaşmamış olan bir insan hırsızlık yaptığı zaman ya bir şey olmaz. <gülüyor> yani sana Risale ulaşmadı bir şey olmaz. Demezsin. Yine dersin yani kötü bir iş yapmışsın yani. Sen bundan ötürü hatta sahih olan sen bundan ötürü istiğfar etmen lazım. Tövbe etmen lazım. Ha, yani sahih olan cahiliye devrinde yapılmış olan masiyetlere de istiğfar tövbe gerekir. Eğer böyle olmasa bak bunun fıtrat da şey diyor fıtrat da böyle benimsiyor. Hiçbir zaman fıtrat ve İslam dili, yani fıtrat ile şeriat hiçbir zaman muhalif düşmez. Yani bir, işte siz de biliyorsunuz mesela, size de gelip soruyorlardır birçok gençler, kardeşler, cahiliyesi koyu olan kardeşler. Geliyorlar diyorlar ki zaman da böyle böyle yaptık yani. Allah bizi affedermiyor. Ne yapmamız lazım ki bizi Allah affetsin? E sen tövbe etmişsin. Yani İslam'a girmişsin ama yine o zamanında İslam öncesi yaptığı o mas masiyetler onları rahat bırakmıyor. Niye? Çünkü biliyor yani o kötüydü yani. O zaman da kötü olduğunu farkındaydı. Ama o da kötü insandı. Kötü insan olduğu için o kötü eylemleri yapmak onun için Normal. hoş geliyordu yani. Onun farkında ben zamanda kötü biriydim. Yani sadece o fiil kötü değil. Aynı zamanda o fail de kötü onun farkında. Yani ben de kötüydüm. Onun için şu anda şey diyor ızdırap, vicdanın rahat değil, ne yapmam gerekir diyor. Çünkü onun farkında, fıtratın aklen bunu farkında. O zaman el-muhim yani şeyimize giden dersimize girelim. Şirk nedir? Hadis. Ha, Hadis. Sonradan çıkma. Ha, ha, Aslı olan nedir? Aslı Tevhiddir. Tevhid Aslı olan nedir? Allah'ı ifrad etmek, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında bu önemli ha. Mesele-i anlama anlamı açısından. Ha şimdi diyor ki Meta ibtide ve hudutu şirki fi hadil umme. Fi hadil umme tabi yani ummetul icabe kastediyor tabi. Ummetul icabe. Umme dediğin zaman yani iki ummet. Ummetul da'va ve ummetul şey şi Pekala şirk ummetul da'vada. Yani umumen insanlık arasında şirk ne zaman başlamıştır? Yani şirk şimdi dedik ki birinci şirk nedir? Hadistir. Hadistir. Yani daha sonra var olmuş. Daha sonra var olmuş. Peki la nasıl var oldu? Ama <gülüyor> çok az çok muhim bir mesele. Aa, çok muhim. Nasıl var oldu ya? Yani bir anda birileri Allah'a ortak koşmaya başladılar. Yani her şey düzgün gidiyordu. Herkes Allah'a kulluk ediyordu. Hiç kimse Allah'a ortak koşmuyordu. Bir an biri birisi dedi ki ya ben bence Allah yoktur veyahut da ya bence iki ilah vardır veyahut da işte falan falan da biz ibadet edelim ne olacak mı dediler? Yok. Yani bu manada hadis değil. Bir anda meydana gelmiş bir bir muhtes bir şey değil. Bilakis ne İbn-i Basra gelen rivayette İmam Bukhari Rahimullah'ın sahinde tekriş ettiği bu ve kalu la tazarunna alihetekum ve la tazarunna vedden ve la su'an ve la yeğutha ve yuqva nesra Ayetinin tefsirinde diyor ki e, İbn-i Abbas radil anhüme bu isimler bu e, neydi? Esme-u ricalin salihin. Bunlar min kavmi Nuh. Nuh kavminin salih. Nuh kavminde salih olan insanların isimleriydi. Onlar öldüğünde Oha şeytanu ile kavmihim eninsibu ile mecalisihim leti kânu yeclisûne ansâben Şeytan onlara o insanların bulunduğu yerlere yani bulunduğu yerlerde vaaz ettikleri insanlara hakkı anlattıkları insanlara Allah Azze ve Celle ibadeti anlattıkları nasıl ibadet edeceklerini anlattıkları vesaire, bulundukları yerlere ne ansaben yani onları temsili onları temsil edecek olan şeyler dikmeyi vahyetti diyor yani o ilham etti ve semmuha bi esmaihim fe fealû yani şeytan geliyor Diyor ki siz bu insanları yani bu salihleri anmak için yani onlar sizin hatırınızda kalsın diye ve onların size beyan ettikleri, tebliğ ettikleri o gerçekler, hakikatler sizin arasında canlı kalsın diye onların bulundukları aslen sizin onları yani görmeye alışkan, alışkın olduk, olduğunuz yerlere onlara temsilen bir şeyler koyun. Ha, tabi bu daha sonra put oldu ama o zaman put yoktu. Yani put kavramı diye bir şey yok insanlar arasında. Çünkü insanları asıl olan neydi? Tevhid. Tevhitti. Ve yine İbn-i İb İb Abbas a, .a. dediği gibi Adem ile Nuh arasında e, şirk olmamıştır. Ha. İnsanlar tevhid üzereydi. O zaman şeytan şimdi bunlara nasıl yaklaşıyor bak. Yani siz bunları hatırlamak için onları temsil eden yani bir şeyler koyun. Ha? Bir şeyler koyun. Ve onlara o isimleri verin onlar da böyle yaptılar felem tu'bet hatta izâ halak ulâika ve tenassakha'l ilm u'budet. Flem yani bunlar o zamanlar ibadet edilmiyordu. Ne zamana kadar? Ta ki bunu yapanlar ölünceye kadar. Yani o ilk temsilleri dikenler öldükten sonra qotenassakha'l ilm ve ilim de kaybolunca yani artık onlar onların ilmi ve onlardan ilim almış olanların ilmi kaybolunca artık ne ubidet ibadet edilmeye başlandılar. Yine e, ve sonra İmam İbnü Cerir Rahimullah'ın tahric ettiği kendi senediyle Muhammed İbn Kays'tan yine bu ayetin tefsirinde diyor ki "Kanu kavmun salihin min bani Adem ve kana lahum etbaun yaqtedun bihim." Yani Ubeyş Salih neydi? bunlar yani bu beş kişi bu salih insanlardı ve onlara tabi olan kişiler vardı felemmematu onlar öldüklerinde gale ashabuhumul lazina kanu yaqtedunu bihim لو صورناهم kana ashwaq lana ila al ibadeti idha Hayır, onları tasvir etsek o zaman bizi daha çok aya, o zaman bizi yani ibadete bu bizi daha çok teşvik edecek yani çünkü onlar ne o ibadeti Allah Subhanur Kulluğu, onlara tabi oldukları için yani onların imamlarıydı, hocalarıydı, şeyhleriydi. Onları gördükleri zaman ne bu bizi daha çok ibadete teşvik edecek. Dolayısıyla bunları hani resmetsek, tasvir etsek, fesabwar <fessizlik> ruhum. Onlar da net onları tasvir ettiler. فَلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ أَخَرُونَ دَبَّ إلَيْهِمْ إبْلِيسَ onlar ölünce Sonra gelenlere, bu ne iblis yaklaştı. فَقَالَ اِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ Onlar onlara ancak ne? ibadet ediyorlardı. Yani sizin atalarınız, bunu yapanlar, bu tasvirleri oluşturanlar, onlar onlara ibadet ediyordu. وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ matar فَاَبَدُونَهُمْ Onlar da ne? Onlar da onlara ibadet ettiler. Yani o zaman burada ne? Yani bu muhim ha? Yani şirk sadece böyle bir anda meydana gelmiş bir şey değil. ...şirkin bir gelişme süreci vardır. Şirkin çünkü asıl olan ne? Şirksizlik, şirksizlik hali. Yani asıl olan şirk yok. Asıl olan bu. Ya e o zaman nasıl şimdi yani... ...şirk olmayan bir ortamdan... ...şirkin hakim olduğu bir ortama varıldı? Bu bir anda me meydana gelmiyor. Dün herkes muahetti, ...bugün herkes muşrik oldu. Yani insan... ...insanlar maalesef bugün bakarken... ...şirke böyle bakıyorlar ha. Yani müşrik kimdir? Muşrik yani... Allah, yani o asli müşrik şeklinde Allah'ı bırakmış veyahut da Allah'la beraber işte puta da ibadet eden put var. Puta ibadet ediyor. E şimdi bu nasıl? O zaman diyor ki insan ya bu nasıl? Bir Müslüman nasıl müşrik olabilir ki? Bu nasıl mümkün yani? Yani Allah zaten mümin Müslüman, Müslüman kimdir? Allah'ı ifrad eden, Allah'a teslim olmuş olan bir insan. Yani şimdi Allah'a teslim olmuş olan bir insan nasıl Allah'tan başkasına kulluk edebilir ki? Bu manada da yani bir anda mümkün değildir diyorlar. Dolayısıyla asla bir Müslüman Allah ortak koşmaz diyorlar. Ancak nasıl artık Allah ortak koşabilir? Yani onun şirk olduğunu bilmeden vesaire. Yani cehalet, cehaleten yani şirk koşabilir. Ama, ama hakikati öyle değil ki, gerçeği böyle değil. Yani o insanın Allah'a iman etmiş, Allah'a teslim olmuş olan bir insan bir anda Allah'a ortak koşmaya başlamıyor. On bir süreci var işte aynı Nuh kavminde olduğu gibi o insanlar as bu insanlar kötü insanlar değillerdi ki. Onlar kötü insanlar da değildi. Bu insanlar bilakis salih, abit, alim insanlardı. İnsanların imam mahiyetin insanı, imam mahiyetli insanlardı. Müteber insanlardı. Ha bunlar ölünce insanlar onları hatırlamak istediler. Onların yolunu takip etmek için, ha onların yolunu izlemek için Onları takip et yani onları hatırlamak istediler. Hatırlamak için artık ya öyle ya öyle. Yani ya artık iblis yani bizzat ya yani neticede o hani şeyin İmam İbn-i Cerir Rahimullah'ın rivayetinde geldiği gibi yani o biz bunların tasvir edelim diyenlere de yine o ilhamı neticede şeytan veriyor yani. Her haliyle iş yine <gülüyor> iblise şeytana dönüyor. Dolayısıyla o ne diyor onlara? Yani siz bunları hatırla, hatırlamalısınız. Çünkü siz bunları hatırlamanız sizi ibadetinizde teşvik edecektir. Sizi onların temsil ettiği değerleri unutturmayacaktır. Dolayısıyla siz bunu yani bu daima yani gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Değil mi? Yani gözle gördüğünüz müddetçe bunları çok yani çokça hatırlarsınız. Unutmazsınız. Ama eğer bunu bırakırsanız unutursunuz. Dolayısıyla ne önce bir tasvirden başladılar. Temsil. Yani onları, ifade, onları temsil eden temsiller meydana getirdiler. Sonra bunlar ama yine şimdi muhim nokta şurası. Şimdi pekala o temsilleri yapan o kişiler pekala onlar asıl bağlı oldukları merci neresiydi? Yani aslında onlar kimlere bağlıydı? O kişilere çünkü onlar o kişileri biliyorlar. Yani onlar için o temsiller sadece ne? Birer vesile. Yani vesile ne manada? Onları hatırlamak için bir vesile. Ha belki hatta o insanlar yani o temsilleri var edenler, yapanlar bunların talebeleri içinde belki yine asıl bağlantı yine o kişiler olabilir. Çünkü onlar onları öyle öğretecekler. Yani onlar da onların davranışından görecekler ki yani asıl bizim tabi olduğumuz iktidar ettiğimiz ne? Bu kişilerdir. Yoksa şu temsiller değil. Ama ondan sonraki nesil ve ondan sonraki nesil Artık ondan sonraki nesiller artık zaten o asıl kişilerle bir bağlantıları kalmamış. O kişilerden almış olanlarla bir bağlantıları kalmamış. Onlar artık kimlerle büyüyorlar, yetişiyorlar? O temsillerle. Dolayısıyla onların bağlantıları bu sefer kime oluyor? Temsilleri oluyor. Onlar bu sefer artık o temsillere karşı bir, bir tazim duygusuyla yetişiyorlar. Hatta onlar belki henüz o temsillere aşırı bir tazimde belki bulunmuyorlar ama şimdi babası belirli şeylere tazim ederek yetişmiş olan birisinin o şeye karşı tazimi daha da büyük olacak. Dolayısıyla ondan sonra göre nesiller artık ne diyorlar? O tazimde artık aşırı gidiyorlar. Hatta onlar artık o aslen yani <gülüyor> temsil ettikleri o şahısları unutmuş oluyorlar. Ve böylece ne etti? Yani şirk insanlık arasında içerisinde bir gel gelişme yaşadı ha. Yoksa bir anda meydana gelmedi. Ve burada yani önemli olan hakikaten gerçekten yani bugünkü şirklerle sen bunları şirketin kıyasladığın zaman aynı şeyi göreceksin. Aynı şey ha. Ya. Bugün yani biz bugün şirkten yattı bizim konumuz şimdi şeyden girdik. Şirk bu da şirkin hakikatından ha onu da anlamanız lazım. Şirkin hakikatından yani. Şirkin hakikati bu. Şirk hakikat nedir? Gerçek yani değişmeyen. Şirk böyle meydana geliyor. Böyle gelişiyor. Çünkü asıl olan şirk değildir, asıl olan tevhiddir, ifrattır. Allah Azze ve Celle ifrad etmektir. Ama nasıl meydana geliyor şirk? Hep aynı uslu ile meydana geliyor. Yani önce o insanların değer verdiği, doğru buldukları şeyleri yaklaşıyor. Fakirler e şimdi siz şeydin doğru bulduğu şeyleri yaklaşıyor bak. Peki senin doğru bulduğunu ne belirliyor? Akıl. Aklın Akıl. belirliyor. Dolayısıyla senin yani aklın şeytanın vesvesesiyle kirletilmediği sürece ne edecektir? Daima doğru olanı, temiz olanı, güzel olanı, olanı bulacaktır. O da Allah subhanahu ve sellem kulluktur. Asıl işte o. Ama ne ediyor şeytan? Geliyor, senin işte o doğru bulduğun aklena, doğru bulduğun, güzel bulduğun şeylere hitap ederek onları sende yavaş yavaş tediricen bozmaya, tahrif etme yoluna giriyor. Bu işte aynı. ilkin böyle oldu. İlkin Nuh Aleyhisselatü'nün kavminde böyle vakı oldu. Sonra yani bunu bize destekleyen yine İmam İm'ne Cerir Rahimullah'ın ikrimeden o da İbn-i Basra'dan anhumadan diyor ki, kâle kâne ve Adem "10 i yani Nuh ve Adem arasında on asır var. Yani takriben bin sene. kulluhum ala şeriatin minel-hak. Hepsi yani bu 10 asır hepsi neydi? Hak üzereydi yani. Hakkı üzere. Sonra fe ihtilafı, sonra da ihtilafa düştüler. Yani o, bu şeyden sonra yani ümmetin arasında ihtilaf düştü, ne manadı yani Allah azze ve ocahı ortak koşmaya başladı. Şimdi bu ilkin böyle oldu. Peki bizim ümmetimizde? Ha Şimdi hani diyor ya, fi hadhi l-umme. Ümmet kastettiği tabi ne? Ümmetul icabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini icabet etmiş. Bak şimdi aynı şey. Şimdi insanlar yani insanlar demeyelim, insanlar umumu bu İmam Şef-i Risalesinde de niye böyle giriş yaptığını şey etmiştik. Orada da İmam Şef-i aynı şeyleri söylemişti. Neydi insanlık? İki kısımda. Kendisine şey hocam, kitap gelmiş onu tahrif etmiş. Tahrif etmiş. Diyeleri. Onu Allah ortak koşmuş. Evet. Ve diğerleri de? Diğerleri kendisine kitap gelmemiş, kendi hevalarına. Ha, kendi hevalarına uymuş. Uymuş. İnsanlık bu haldeydi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman insanlık bu iki kısımdaydı. Galiben yani. Aralarında yani muvahitler vardı ama bunlar tek tüktü. Asri insanlık neydi? Ya kitap, kitap, kitap ehli, yani kitap kendisini göndermiş, semavi kitabı tahrif etmiş, şirke düşmüş olan kitap ehli, iki de kitap hevası. ha, hevasına, ha, kitap gelmemiş, hevasına uymuş, nefsini ilahlaştırmış müşrik topluluklar. Bu iki kısımda. Böyle bir toplu Allah Subhanahu ve teala neti Rasul Resul aleyhisselatü vesselam'a gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları İslam'a, tevhide çağırdı. Ve Allah'ın aziz ve Celle inayetiyle ne Tevhidi hakim kıldı. Hatta o kadar hakim kıldı ki bütün yarım, Arap yarım adası hepsine, tevhide, yani İslam'a girdi. İslam'a girdi. Mekke fethedildi. Ve fethinden sonra yani bütün Arap kabileler geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yani biat ettiler. İslam'a girdiler. Şimdi o zaman bu topluluk bak aynı mesele yine. Yani bu topluluk ümmet bizim bu İslam ümmeti. İslam ümmeti aslen nasıl ümmet oldu? Yani Allah subhanahu yani ve bulundukları şirki, şirk halini terk ettiler. Ve muvahit oldular. Allah subhanahu ve taala'yı birlediler. Şimdi böyle bir ümmete yani a, hali bu olan aslı aslı bu olan bir ümmet nasıl şirk girdi? Nasıl şirklere girdi yani? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani ilk yani onun vefatının hemen sonra ne oldu? İrtidat hareketleri başladı ve Mekke, Medine ve Taif hariç yani bütün Arap kabileleri irtidat etti yani. Kimisi nasıl irtidat etti? Kimisi yani kimisi en ulvişeli yani tekrar şirke geri döndüler yani eski hallerinin geri döndüler. Kimisi Musa gibi yani yalancı peygamberler ha, kabul ettiler onların ardından gittiler. Kimisi şeriatın bir kısmını ha, inkar ettiler kabul etmediler. Kimisi kabul etmekle beraber vermekten imtina etme mesela zekatı vermekten imtina ettiler vesaire. Yani farklı farklı, muhtelif. Bak değişik değişik. Şimdi hep yani irtidad derken hepsi aynı derecede murtet mi oldu? Ha. Yok, aynı derecede murtet değildi ama hepsi bir şekilde kimisi daha koyu, kimisi daha hafif İslam'dan irtidad ettiler. Yani bu o zaman yani şimdi bunun bu bir anda meydana gelmedi ha. Yani elbette Resulullah sallallahu aleyhi vefat etti. Onun ardından Hemen irtidat hareketleri başladı. O zaman şimdi burada birincisi yani ümmet içerisinde şöyle bir esas var. Onu bir önce bir e, zapt etmek lazım. O zaman şimdi böyle bir şey bir anda meydana gel, bir gelebilmiş ise o zaman bu acaba yani fecvaten böyle bir anda meydana gelmiş bir şey midir yoksa bunun bir Evveli var mıdır? Bir gelişme süreci mi vardır? Var. Var elbette. Onun gelişme süreci nedir? Onun evveli yani nedir muhakkak? Yani Resulullah sallallahu aleyhi vefatiyle beraber Arapların ekserinin irtidad etmesinin sebebi ne? Evvelinde İslam'ın hakimiyeti. Ha, İslam'ın hakimiyeti. Çünkü İslam hakim olması ne etti? Birçok aslen İslam'la alakası olmayan hatta yani Müslüman olmak istemeyen Müslüman olmayan insanları zahiren İslam, İslam kılığına soktu. Yani münafıklar. Yani İslam hakim olduğu için, güçlü olduğu için, yani menfaat orada, orada olduğu için kimisi öyle. Kimisi de taklitten yani. Hı. Takliden. Yani kabile reisi İslam'a girmiş. Bütün kabile onla onunla beraber İslam'a girmiş. Taklit ederek. Yani tabi olarak taklit ederek. Birçokları yani böyle İslam'a giriyor. Yani hakikaten yani İslam'a kendi yani iradeleriyle bilgiye bina ederek İslam'a girmiş değil. Ya bir menfaatten ötürü İslam'a girmiş veyahut da takliden girmiş. Yani yine evveline bir süreç var ha. Bir, bir süreç var. Şimdi el-muhim, şimdi burada bizim konumuz. Diyor ki, Şeyh Ali bin Hudayr وَرَافِضَتُ هُمُ الَّذ۪ينَ اَحْلَةُ شِرْكَ فِي هَذ۪ي <الْأُمَّة> Bu ümmette Şirki ihdas etmiş olanlar kimler diyor? Rafiziler. Rafizilerdir. <gülüyor> Fehum evvelü men ehreze şirke fi zemeni Ali ibn talib radül anhu fe ahraqahum bin nar. Yani ilkin şirki ihdas etmiş olanlar rafizilerdir. Bunlar ne zaman? Ali radül anhun'un hilafeti döneminde yapmışlardır diyor. Onları da Ali radül anhun ateş ile yakmıştır. Yani sebe'iye fırkasından olanlar, Abdullah ibn Sebe'nin tebası olanlar bunlar kastediyi. Vahm övülü men ahdı hız şirki fil nubuati. Baga halb harp el abi ubaidi ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o da ne etmiştir? Nübüvvet iddia etmiştir. Yani kendisi vahyedildiğini edildiğini iddia etmiştir. Ve nübüvvette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ortak olduğunu. Sonra da ne? Diyor ki aynı zamanda yani isim ve sıfatlarda isim ve sıfatlarda yani mahlukatı Allah Subhanahu wa Taala benzetenler de yine rafizler ve onlardan da işte müşbible fırkası ortaya çıkmıştır. ثم فيما بعد أحدث الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة في بعد البلاد رفع لوا الشرك في أصلم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة إنهم أظهروا شرع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتيين لكن أظهر الشرك ومخالفة شريعتي فأجمع أهل العلم على أنهم كفار مختصرًا من صيرت له وكذا بني بويه قال عبد الرحمن بن حسن أما الانحدار في التوحيد العملي توحيد القصد والطلب فذلك وقع لما صار لبني بويه الديلمي في المشرق دولة فأظهر الغلو في أهل البيت وبنوا المسجد بزعمهم أنه قبر emirül Ali ve ve ve ve Ha şimdi burada ne diyor müellif diyor ki şirkin ve tabi burada aslen yani kastettiği uhûhiyette şirk. Yani ibadette şirki kim ihdâs etmiştir diyor Rafiziler. Mel Rafiziler. şimdi burada yani işin gerçeği bunda yani iyi anlamak lazım gerekiyor. İslam ümmetine şirk nasıl yani girdi? Yani şirkin İslam ümmetine nasıl musallat oldu? Bu aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatıyla meydana gelen o irtidad hareketleri bir anda meydana gelmediği gibi şirkin de tekrar ümmete musallat olması bir anda meydana gelmedi. Ha. Bu özellikle yani şirkin burada dediği gibi şeyhin yani Rafiziler, evet Rafiziler ibadet şirkini ümmete tekrar sokmuş olanlar Rafiziler'dir. Ha, ama Rafiziler nereden geldi? Ha, Rafiziler nereden geldi? Şimdi Resulullah sırasında vefat etti. Sonra işte irtidat harpleri falan oldu. Yine Ebu Bekir radül anhu hilafetinde İslam'ı hakim kıldı. Sonra Ömer radül anhu ...khilafetinde, döneminde de... ...asla sapkınlıklar görülmedi. Ömer Radül Anhu'nun şehadetiyle beraber... ...yani bu... ...sapkınlıklara, fitnelere kapı açıldı. Dolayısıyla yani... ...o fitneleri kapatan, seddeden... ...kapı olarak tabir edilir Ömer Radül Anhu. Ve Ömer Radül Anhu'yu vakti kim şehit etti? Me Mecusi Ebu Mecusi. Mecusi şehit etti bak. Yani... Ömer Radül Anhu'nun çünkü yani şimdi burada önemli olan Ömer Radül Anhu'nun döneminde özellikle Ömer Radül'ün döneminde İslam toprakları çokça genişledi. Yani Khorasan bölgesi, Afrika kıtası vesaire bunlar hepsine Ömer adın döneminde fethedildi. Dolayısıyla yani Horasan tarafları yani Fars, Farsilerin toprakları olsun veyahut da diğer tarafta yani Afrika kıtasında olsun. Yani bunlar hepsi aynı işte zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde dönemindeki insanların İslam'a boyun eğme mecburiyetine kalmalarıyla İslam'a girdiler. Evet yani İslam genişledi. ...ve topraklar fethetti. Ve orada birçokları, birçok insan... ...yani gerçekten İslam dinini benimseyerek, kabul ederek Müslüman oldu ama... ...aralarına birçoğu da... ...yani galip gelen İslam olduğu için... ...hakimiyet İslam'da olduğu için boyun eğdiler. Boyun eğdiler yani. Ve İslam'ı ne ettiler? İzhar ettiler ama hakikatte daima İslam'a zarar verebilmek için... ...fırsat peşinde koştular. Dolayısıyla özellikle yani İran, yani Farsiler tarafından... Ha, Farsiler tarafından daima İslam'ı baltalamak, bozmak, tahrif etmek için daima fırsatlar peşinde koşuyorlardı. Dolayısıyla işte Ömer Radül anu şehit eden de mecusidir. Mecusidir. Ve onun şehit olmasıyla Osman Radül Anu halife oldu. Osman Radül Anu döneminde de yani bu fitneler daha da şey etmek, kızışmaya başladı. Ta ki asıl yani şey... Asıl yani e, kırılma noktası neresi? Osman Radıllâhın onun şahadeti, yaşayi edilmesi. O asıl kırılma noktası orası yani. Çünkü ondan sonra ne oldu? Osman Radıllâhın şahadetiyle beraber gelen mesele ne? İhtilaf. İhtilaf. İhtilaf. Sahabenin ihtilafı. İhtilaf. Ve sahabenin ihtilafı yani ni anlamanız lazım. Ha, sahabenin ihtilafı ne demek? Bak şimdi o zamana kadar İslam aleminde bir otorite var. Otorite kim? Yani o zamana kadar İslam aleminde, İslam fikriyatında, İslam'ın doğrularında, yanlışlarında, İslam akaidinde, menhecinde, fıkhında ve sair her şeyde bir otorite var. Kim otorite? Oraya, o Kim otorite? Yani sahabe. Sahabe radıhallahu anhum. Sahabe kim? Yani sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve talebeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, ondan almış onun ilmini aktıran yani bunlar yani İsa'nın havarileri gibi tamam İsa ile İsa'nın havarileri neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabı o. yani onunla beraber olmuş insanlar. Yani bunlara bir nevi ne insanlar nasıl yani bakıyorlardı? Yani bunlar bir nevi ne yani dinlerinde en azından dinlerinde tam insanlar. Dolayısıyla ne sahabe nedir? Adildir, değil mi? Sahabe adildir. Yani sahabenin yani sahabenin cahaleti, yani bilin bilinmemesi zarar vermez. O şekilde bak ümmet sahabeye bakıyor. Yani sahabe asla yalan söylemez. Sahabe ilave etmez. Sahabe eksiltmez. Sahabe gizlemez. Sahabe yani dini kişiliğinde tamdır. Adildir. Zapt sahibidir. Dolayısıyla sen sahabenin haberini sahabeden gelen haberi sen onu tenkit etmezsin. Hatta, hatta bak, hatta diyorsun ki eğer sahabe iştihat mahalli olmayan bir şeyden haber veriyorsa ne diyorsun o? Hükmen merfudur. merfudur. Yani o sözü sen kime isnat ediyorsun? Resulullah sahibine isnat ediyorsun. O kadar bak sözüne itibar ediyorsun sahabenin. Hatta diyorsun ki sahabe eğer bir meselede bir sahabenin sözü var ise ve ona başka bir sahabeden muhalefet gelmemiş ise ne diyorsun sözü? Hüccettir, Hüccettir diyorsun. Bak o kadar büyük bir konumda yani sahabe. Tamam? Ama ne oldu? Sahabe birbirine ihtilaf etti, birbirine savaştı. Bak birbirine savaşmaya başladı. Şimdi birbirine savaş, bak yani bu bu anlandığınız değil mi? Evet. Şimdi bu vaka meydana gelince o zamana kadar sahabeye bu gözle bakan, biz de sahabe aynı o şekilde bakıyoruz değil mi? Evet. Şimdi böyle olunca insanlar sahabe hakkında ihtilafa düşmeye başladı. Nasıl? Kimileri dediler ki sahabe arasında vaki olan bu savaş dediler, bu fitnedir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitne savaşından... Yani uzak durmaya bize emretmiştir. şerid yani şer an biz bu savaşa dahil olmamız gerekir, bundan dışarıda durmamız gerekir. Yani şey fitne savaşından çıkmaya çekilmişler. Saad Büyüklerinden işte mesela, sonra, ee, Sa bin Amar gibi meseladır anhu, veya da İbnu Hureiradır anhu, sonra Saad bin Abu gibi radır anhu gibi yani sahabeler o savaşlara girmediler. Yani Ali ile Muaviradır anhu arasındaki o ihtilafa girmediler. Bu kimisi böyle, böyle davrandı. Kimisi yani <gülüyor> bu olaylardan haberdar olmayanlar, tamam? Mı? Olay yani düşen ihtilaftan haberdar olmayanlar. Nasıl düşen ihtilaf haberdar olmayan? Yani ribat noktalarına ribat tutan, yani İslam topraklarının sınır, sınır boylarında olanlar, cihat edenler. Bunlar yani olup bitenlerden haberdar değillerdi. Ya Horasan'dadır, ya Afrika taraflarındadır, ya da savaş cihat halinde. Bunlar olup bitenlerden haberdar değillerdi. Geri döndüklerine baktılar ki, yani iki taraf birbirine düşmüş. Hatta hatta İbn-i Asakir Rahimullah şey diyor, diyor onlar geri dö geri döndüklerinde dediler ki, yani biz buradan ayrılırken siz bu hal üzere değildiniz. Yani işte ne oldu yani böyle ihtilafa düştünüz, birbirinize savaşmaya başladınız. Onlar dediler ki bizim için iki taraftan iki tarafta fazilet sahibidir. İki tarafta kötülenme hak etmez. Yani biz yani iki tarafa karşı da hiçbir surette bir yargımız olmaz. Dediler ama dediler ki biz yani bu iki tarafın işini Allah'a havale ediyoruz. Tamam. Bir kısım da çıktı ortaya dedi ki bu sahabenin yaptığı masiyettir yani. Yani bunlar birbirlerini kastederek birbirine karşı savaşarak bunlar musiyet işliyorlar. Dolayısıyla biz onlardan teberri ediyoruz. Yani onlar musiyet işliyorlar. Kötü işliyor, kötü bir şey, kötü bir amel işliyorlar yani. Biz onlarla artık yani biz onlara karşı düşmanız. Bir başka bir başkılığı bir başka bir fırka dedi ki biz bu sahabenin işlediği musiyettir, günahtır, kötü şeyler yapıyorlar birbirleri savaşarak lakin aynı zamanda faziletleri de var biz yani bu sabit nassta nasta sabittir vesaire dolayısıyla biz onların bu faziletlerini inkar etmiyoruz dolayısıyla hani onlara karşı değiliz onlara karşı düşmanlık yapmıyoruz lakin işledikleri günahtan ötürü de onlardan teberi ediyoruz onlardan teberi ediyoruz yani yaptıkları amelden ötürü ha, ha şimdi böyle bir ortam meydana geldi İslam ümmetinde işte buradan bak bu zemin yani bu ortam o bütün ondan sonra meydana gelen o bütün bu itikadi mezheplere zemin oluşturdu. Çünkü birincisi bak bu şimdi bu zeminden kimler ortaya çıktı? Birincisi hariciler. ha o yani sahabe günah işliyor, kötü işler işliyor. Dolayısıyla biz sahabeden teberrih ediyoruz yani onlara karşı duracağız. İki tarafa da iki tarafa da biz karşıyız diyen hariciler çıktı ortaya. Onlar zamanıyla yani bu şeysi bir anda mı dediler bunlar sahabe kafirdir? Yok. İlkin aslenin yani bunların ataları yani yani temelde yani fikrin dayandığı insanlar kendi zatına belki hari, yani harici değildi. Ama onlar o fikri ortaya attılar. Yani bunlar günah işliyorlar biz bunlardan uzağız. Onların o fikrini ilerleterek iş işte daha sonra harici dediğimiz fırkaya doğru gitti. Yani muhakkime fırkası ondan sonra işte muhakkime fırkasından sonra özellikle işte tekfirde ve sare yani muhalifi tekfir eden işte binnafe ve nafe bin azraqa nafe ben azraq fırkası azarqa azarqa fırkası ve işte ondan sonra işte o necdet fırkası vesaire vesaire bunu hepsi ortaya çıktılar. Bir bunlar yani bir hariciler artı şia. Ha. Şia'nın da temeli aslen yani burada bu ihtilaftan tabi evvelinde de yani Ali radil anhu ve Osman radilin ihtilaf meselesini yani Ali radilin tercih edenler vardı ama onlar sayısı çok azdı. Ha ve zaten sadece mesele neredeydi yani Osman yerine Ali olması gerekirdi gibi bir ihtilaf var mı? Sayısı çok azdı. Ama Ali ile Muavi arasında ihtilaf düşünce sahaben ekseri kimin tarafında tuttu? Ali radil anhu. Ha yani sahabenin ekseri. Ali radıyallahu hak üzere olduğunu ikrar ediyordu. Ama aynı zamanda o şeyin içerisinde Ali'ye karşı bir yani bir e, aşırı bir bağlılık ve bu bağlılık tabi bunun ölçüsü neydi? O aşırı bağlılığın ölçüsü neydi? Muaviye ve Muaviye taraftarlarına karşı düşmanlık. Ha? Yani ikisi birbiri yani de, Muaviye düşmanlığın ne kadar düşman ise o kadar da Ali'ye dostsun. Dolayısıyla orada ne o Şia fırkası o ortaya çıkmaya başladı. Şia fırkasının da şeysine Yani burada bir kötülük var. Kötülüğe bir tepki. Ama o tepkiyi nerede, yani nereye doğru kanalize ettiler? Muavi'ye karşı ve Ali Radül Anuh'e bağlılığa karşı kanalize etti. Sonra yine kim ortaya çıktı? Bu ihtilafın bir şeysi, bir kötü kokusu olarak diyelim. İrca Fırkası. Ha? irca farkası. Çünkü onlar da dediler ki yani burada bir masiyet var. Bak şu soru sorulmaya başlandı. Yani bunları niye anlatıyorum sadece tarihi bir şey olsun diye değil size. Ama şunu anlamanız lazım. ha Yani bunlar evvelinde yoktu. Yoktu. Ha? Çünkü şimdi bak şöyle bir sorulu, soru baş, sormaya başladılar. Dediler ki yani şimdi bu insanlar günah işliyorlar. Bu insana günah işliyor. Pek günah işleyen, aynı zamanda Allah'a itaatkar olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen bir insan ama Allah'a isyan ediyor. Bunun durumu nedir? O daha evvel böyle bir soru yoktu yani. Anladın mı? Sahabe arasında böyle bir soru sorulmuyordu. Sahabe arasında den, denmiyordu yani bir adam Müslümandır. Pekala nasıl Allah isyan edebilir? diye bir soru yoktu. Çünkü hani o tebeiz yani selefin fehminde, sahaben fehminde elbette bak yani sahaben fehminde bir insanda iman ve küfür bir arada bulunmaz. İman ve küfür bir arada ya, bulunur, kim diye bulunmaz. Zahirin İslam bazinin küfür. Yok şimdi sen bak işte zaten problem orada bak ne kadar yani şey tasavvur ne kadar şey edilmiş. Bozulmuş. Sen şimdi iman ve küfür aslen bir insanda bir arada olabilir mi? Olabilir. Niçin çünkü olabilir? Çünkü iman da tabakalardan oluşma, küfür de tabakalardan oluşma. Ha, yani şimdi. Yani küfür şimdi küfür yani sizin sizin nasıl bunla şimdi tereddüt ediyorsunuz nasıl <gülüyor> hatta hatta yanlış cevap verdiniz neyim çünkü sen iman ve küfür bir anlsa da bir arada olabilir mi dediğim zaman sen ne anlıyorsun yani iman asıl iman küfür asıl küfür yani şimdi asıl iman ile asıl küfür bir arada olması mümkün mü asla yani İslam ile şirk bir arada olabilir mi? Aslı olamaz. Lakin iman ve küfür ne manada? Yani imanın mertebeleri var. aslı iman var, vacip iman var, mustahap iman var. E küfür de böyle. Küfürün de aslı var ve yani onun lazımı var ve onun işte yani küfürde açlılığı var. Bir ziyadesi var. Nafilesi var yani. E şimdi mesela hani bunu ulema nasıl taksim etmiş? İstilahi olarak demiş ki küfür iki kısımda. Nedir? Büyük. Büyük, büyük ve küçük? Pekala şimdi bir Müslümanda bir müminde yani müminde mi Müslümanda küçük küfür olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Olabilir değil mi? Olabilir. Yani bir yani bir Müslüman fasık olabilir mi? Olabilir. olabilir. Bir Müslüman yani Allah'ı isyan edebilir mi? Edebilir. Bir Müslüman Allah'ından kölük yapabilir mi? Yapabilir. Yani mümkün olma yapabilir manası yani caiz manası mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Yani bir Müslüman eğer Allah'a nankörlük ederse onu doğrudan is İslam'dan ihraç eder mi? Etmez. Sahabenin fehmine göre ama daha sonra işte bu günahlar vaki olunca hani bu hani dedim ya sahabenin birbirine düşmesi. Buraya işte fırkalar değişik tepki vermeye başladı. İnsanlar o zaman fırkalar yok henüz. İnsanlar değişik tepkiler vermeye başladı. Dediğim gibi kimisi o doğru olan yani bir yani vakada bir olay vakı o meydana gelmiş. Bir tarafta Ali Radul Anhu, diğer tarafta da yani bir olay düşmüş. Osman Radul Anhu şeyt edilmiş. Onun akabinde Ali Radul Anhu'ya hilafet üzere biat edilmiş. Bu süreçte hiçbir sorun yok. Ama daha sonra Osman Radul Anhu'nun kan sahipleri kan yani katili talep edince katil verilmeyince, teslim edilmeyince, verilmeyince ve bunun üzerinden bir zaman geçince artık Osman Radıra'nın kan sahipleri kanın, yani talep ettiler. Kan haklarını talep ettiler. Ha bunun üzerine bir ihtilaf, yani bir fitne. Ha fitne düştü. O fitneyi muhakkak yine tabii ki daima fitnelerde yani asıl böyle şeyci e, ne diyorlar? Ortağı karıştıran, ha o fitneyi büyüten ...ve o fitnenin bir yani bir fesada ve bir yani bir faceye dönüşmesi için çalışan hareket eden mufsitler var. Asıl fettanlar yani işte onlar o hep İslam'ın hakimeti altında İslam izhar edip fırsat kollayan hakiki o şeytanlara, onlar bu fırsatlardan istifade ederek hep işte İslam'ı tahrip etme derdindeler. Yani İslam'ın tahrip etme ve İslam'ın hakimiyetini yıkma derdindeler. Ha şimdi burada da aynı şekilde böyle cereyan etti. Şimdi bu vaki olunca böyle bir ihtilaf düşünce sahabe arasına kimisi ne ettiler? dedilerken vakanın bize yani emrettiği biz yani netice bir halife. Alirallahu anhu meşru halifeydi. Dolayısıyla biz de onun hilafetini müdafaa etme mecburiyetindeyiz. Bu yani zaten vakada ekseri böyle davrandı ve sahabenin ekseri Ali ile radıhallah beraberdi. Ha ama tepki verenler, ha bu olaya, bu ihtilafa tepki verenlerin bir kısmı dedi ki bu fitne savaşıdır. Biz burada iki taraftan birine tercih etmeyiz, desteklemeyiz. Şeran böyle bize böyle yani şeran şer'i delil bize bunu yapmayı gerektiriyor. Bu sahabenin büyükleri İbn Ömer radıhallah işte Ebû Hurair gibi vesaire böyle davrandılar. Bir kısmı da Vakadan haberdar olmadıkları için dediler ki yani biz sizi nasıl, biz sizden nasıl ayrıldıysak biz sizi öyle biliyoruz. Yani bu da bu arada cihadın faydalarından birisi. Yani, yani bunlar cihad, mucahitlerdi yani. Yani cihad onları korudu, onları himaye etti. Yani onlar dediler ki biz sizden ayrılırken, biz sefere çıkarken siz birbirinize yani beraber seviyordunuz. Şimdi böyle olmuşsunuz, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sizi yine, yani nasıl ayrıldıysak bizi öyle biliyoruz sizi. Yani onları Allah Azze ve Celle cihatları, yani cihatları sebebiyle korudu. Ama diğer artık yani insanlar bir fitneye düştüler. Kimisi dediler ki, bunların yaptıkları masiyettir yani. Dolayısıyla biz bunlara karşıyız. Sahabeyi kötülemeye başladılar. İşte o kötüleyenlerin arasından, o sayen bu ihtilaf daha, bu düşmüş onun fitnede... Sahabeyi kötüleyenlerden işte bir tarafta hariciler türedi. Diğer tarafta da şia türedi. Şia fırkası türedi. Hariciler iki tarafa karşı da düşmandı. Şia, şey, muaviye. Muaviye, karşı muaviye karşı düşmandı. Sonra bir bu, yani bu, bu kadar olmayıp daha insaflı olup evet yani sahabe günah işledi. Sahabe bu kötülük yaptı. Lakin sahabenin fazileti sabittir. Bunu da dikkate alarak dediler ki biz evet bu amelden teberri ediyoruz lakin sahabenin de faziletini ikrar ediyoruz. Ha? Diyenler o. İşte bundan da murci fırkası türedi. Murci fırkası da bundan türedi. Ha bu zemin şimdi düşün bu zemin. Böyle bir zemin var. Şimdi bu zemine bir de bir de ne dahil oldu? Yunanistan'dan gelen Eflatun felsefesi Harran'dan işte felsefe o Kenanilerin eski şeyleri Fars fethedilmiş olan topraklardı. Topraklardaki o eskin eski Fars yani Fars kültürüne dayanan o değişik felsefeler işte ganusilik vesaire o felsefeler sonra Yunanistan'dan gelen e, Aristo mantığı karışık bir şey oldu ve o zemin içerisinde bu ne bu batıl sözler bu batıl akideler dinler bir yani onlara kulak verecek olan insanlar buldu. Ha? Mesele orada önemli olan o. İşte onun için bu batıl şeyler İslam ümmeti içerisinde kabul görmeye başladı. Tabii hep birileri öncülük yaptı. Mesela Şia, hani burada diyor ki şey, Rafiziler yani şirki İslam ümmetine ithal ettiler. Doğru. Ve bunun en büyük etkeni kimdir? Abdullah İbn Saba. Hmm. Abdullah İbn Saba döneminde Müslüman İslam'a giren Yahudi. Aslında Yahudi. Osmanlı Rada'nın döneminde İslam'a giriyor. Sonra işte bu fitne, fırsat kollayan bu şeytanlardan birisi. Ne ki Ali ile Rada'nın yani halife olduğu, sonra da işte Muaviye ile ihtilaf düştü ve insanlar sahabeye kötü bakmaya başladı. Yani o dindeki bak tekrar, bak her şey aynı gerçekleri anlatır. Nereden bakarsan bak. Dinin akidede, fıkıhta, usulde vesaire vesaire bütün yani dinin, umumen dindeki o yani kale düştü. Hangi kale düştü? Yani bu savaşlarda, yani bu ihtilafta hangi kale düştü? Sahabeden. Sahabeden. Evet, sahabenin ne otoritesi o düştü. Bazı yerler herkes değil ama insanların gözünde zedelendi kimisi, kimisinde yıkıldı. İşte o düşman olanlar. Kimisinde zedelendi Kimisi sebat etti yani asla vazgeçmedi ama o yıkılanlarda ve zedelenlerde işte bu müfti bu fitneciler bir artık onlara bir yol aradılar işte onun için Abdullah bin Sebe başladı bu sefer Ali'nin aradığı Anhu'nun işte vasiliyi ne gündem etmeye yaymaya. İşte Resulallah onu basi tayin etmiştir kendin sonuna. İşte rıcaat düşüncesi yani o tekrar ona dönmüştür. Hulul meselesi vesaire vesaire. Bu bede meselesi. Yani o hükümlerin e, tekrar tekrar yenilenmesi vesaire. Bunları ondan sonra tabi sonunda da ne? Ali'nin radıyallahu anhum uluhiyeti. Onu ilah olarak. İşte burada bahsettiği fe ahrakun bin nar işte sebeiyyenin geldikleri hani Ali Radun'un işte o hani <gülüyor> Ali, Ali ilah olarak şey, şey edince Ali Radun onları ne ediyor? Ateşte diri diri yaktırıyor. Bu bu bir yani bu Abdullah İbn Sebe'nin ama başka yani bu sadece bu yani bu sadece burada mı gelme? Hayır. Aynı zamanda felsefeyle e, felsefenin şeysi tesiri altına kalarak Cembin Safu'an o da kimden aldı bunu Ca'bindir hemden Ca'bindir hem de işte Haranlı. Haran Kenanilerin yurdu. orada o o eski Selef falkının e, felsefesini alan, almış ondan sonra şeye geliyor. Kufeye geliyor. Bağdat'a geliyor vesaire. Orada bu felsefeyi yayıyor Cehm bin Safvan da ya yani ya ondan veyahut da yani dolaylı yoldan ondan bunu alıyor ondan sonra da yani bunu Genişletiyor. ve o felsefenin içeriği nedir? Allah'ın aziz hüzelin sıfatta sıfatlardan ha, hali halı olması. Yani o da ne diyor? İsim ve sıfatları tatil ediyor. Bunu Mutezile ondan devralıyor. ama Mutezile de bunu devralıyor. Sadece nasıl devralıyor? Yani o aslen yani Cehm bin safuan ve Cehm yani cehmilik ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? ve sıfatlardan atılkıldı. Mutezile ne diyor? İsimleri ispat ediyor, lakin Sıfatlar. sıfatlardan altı kılıyor. Evet. Sonra bunun devamında mütezil yani eden şeyden evet bu mutezileden etkilenen evet. İbnul Kulab, Kulabiye, evet. onlar da ne diyor? Onlar da bu sefer yani zannediyorlar ki biz yani şey diyoruz Allah'ın azizin Aziz isim ve sıfatlarını ispat ediyoruz. Evet. Halbuki isimleri ispat ediyorlar? Sıfatlardan bir kısmını ispat ediyorlar. Diğerlerini yani atıl kılığında ispat ettikleri sıfatları da kendi yani bidat usullerine göre ispat ediyorlar. Buradan da eşarelik eşarelik ve maturidelik ki eşareler maturideler ne diyorlar? Allah'ın aziz hocam isimlerini ispat ediyorlar. Ama sıfatlardan eşareler yedi. <gülüyor> ha, ne, nedir? Hayat, Hayat sıfatı. Ondan sonra kelam. kelam. Ee, görmek. Evet. Basar. İrade. İradı. Kudret. Hı. Kudret. Altı ve ilim vasıflar. Evet. Bunlar yedi eşarrelen ispat ettikleri vasıflar. Bir de matürede buna tekvin. Ha, tekvin sıfatını da ilave ediyorlar 8 yani materya 8 işaret 7 onun dışında bütün sıfatları inkar ha, hatır kılıyorlar. artı bu sıfatları da yani <gülüyor> oldukları gibi değil kendi yine ha, kendi muharraf anlaşılarını göre ispat ediyorlar. Şimdi düşün bak ne kadar ortalık yani karma karışık. Ha karma karışık. Şimdi ta bunun içerisinde artık bu sefer şeytanlar yani şirki tekrar ee, ümmete musallat kılmak için yani uygun bir bir zemin buldular. Ona göre de işte bu sefer yani kimisi neye başladı? Kimisi Allah zaten Allah subhanahu ve teala yani bak o fesat. Yani bunları da yani burada rafizler diyor da iş sadece rafizler değil çünkü rafizler bir anda meydana gelmedi. Rafizler de bir gelişmenin neticesi. Aslen yani burada büyük payda kimlere düşüyor? Yani ümmetin tek yer yani ümmete şirkin tekrar musallat olmasının büyük payı kime düşüyor aslen? Allah'ın azam sıfatlarını atıl kılanlara. Allah'ın azam sıfatlarını atıl kılanlara. Çünkü öyle bir ilah ki ismi var ama sıfatlardan hali. Ne yani nasıl yani hatta hatırlıyor musunuz bunu bir ara şey etmiştik? Cehl bin Safvan. Ne bu e, Sumeniye Fırkasından evet. geliyorlar, o evet. evet. tartışmak için. Onlar diyorlar ki yani sen nasıl ki, sen Allah'ı görüyor musun? <gülüyor> sen Allah'ı görüyor musun? Diyor görmüyorum. Sen Allah'ı işitiyor musun? İşitmiyorum. Sen Allah'ı hissedebiliyor musun? Yok hissedemiyorum. E o zaman nasıl yani görmediğin, işitmediğin, hissetmediğin bir şeyi sen nasıl ibadet ediyorsun? O da <gülüyor> o kendisini kaybediyor. Çare o, ne, çareyi nerede buluyor? O da onlara cevaben diyor ki, e, pekala siz ruhu, yani bir ruh olduğunu inanıyor musunuz? Yani size ruh var mı? Onlar evet. Peki ruhu görebiliyor musunuz? İşitebiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Onlar diyor, yani öyle şeyde, e, bu münazara da öyle galip çıkıyor yani. Ve ne ispat ediyor aslında bununla? Cehem. Ondan sonra da bunu işte o cehmilikten, bütün bu fırkalar eşarilerde, maturidilerle, mutezile hepsi bundan etkilendi yani. Ne ispat ediyor aslen? Diyor ki yani var olanın yani mevcut olan görülmemesi, işit, işitilmese de görülmese de, hissedilmese de vardır. Ya bunu ispat ediyor. Halbuki bu doğru mu? Ha? Var olan yani var olan muhakkak görülür. Var olan muhakkak işitilir. Var olan muhakkak hissedilir var çünkü ha Allah Azze ve Celle pekeli bu Allah için geçerli mi <gülüyor> geçerli mi evet niye tereddüt elbette yani Musa ile Allah Azze ve Celle işitmedi mi İşit. İşitti. yani sen ahirette inşallah Allah Subhanahu görmeyecek misin? <gülüyor> göreceksin yani şimdi niçin çünkü var yani var olan bir şey elbette görülür var olan bir şey elbette işitilir yani çünkü var hakiki gerçek eğer o desen ki zaten fesat orada sen dediğin zaman yani madum olan bir şey işitmek mümkündür asıl yani yani yok yok olmasıyla beraber elbette işitilebilir de görülebilir de bu mümkün değil işte ceh Cehm'in ispat ettiği bu yani dedi ki Allah azze ve Celle yok Haşa nasıl yok? Çünkü isimleri yok, sıfatları yok yani ismi sıfatı olmayan yoktur hakikatte. Ama ha, bununla beraber onun için yani görülmeyi, işitilmeyi, hissedilmeyi ispat etti. Aynı ruhun gibi dedi. Ruhu sen göremiyorsun, işitemiyorsun, hissedemiyorsun ama var. Yani aynı bunun gibi Allah Azze ve göremiyorsun, işitemiyorsun, hissedemiyorsun ama var. E pek hele o zaman, o zaman her şey, her şey var olabilir, her şey var olabilir. İşte buradan bütün bu bozuk şeyler hepsi buradan türeme. Kardeşim, hepsi buradan türeme. Yani o vahdede, vücutta buradan türeme, hululü buradan türeme, muşabbihe de buradan türeme, mücessime de buradan türeme, muattıra da buradan türeme. Ha, yani iki ters yöndeki şeyler, aşırılıklar ama hepsi asıl da hepsi bir, aynı yer. O da nerede? Yani hakikatı hakikatı isimlerinden ve sıfatlarından koparmak, atıl kılmak. Yoksa Allah Subhanahu wa Taala'nın isimleri var. Mazbut yani isimleri var. Belli etti, beyan ettiği, sabit olan Allah'ın azizcın sabit olan hakiki sıfatları var. O sıfatları zatî ve zatî sıfatları ve fiili sıfatları. Zatî ve fiili sıfatı yani Allah aziz ve faildir. Fiil sahibidir, hakiki fiil sahibidir yani. Yani sen sen hakikaten var olan, ha, mevcut olan bir zattan bahsediyorsan Allah Azze ve Cen hakikaten var olan birisi, hakikaten var olduğu için hakiki isimleri var, hakiki sıfatları var, hakiki fiilleri var. Ha? Hakiki yani. Ama sen şimdi bunları ondan soyutladığın zaman, aldığın zaman o zaman ne diyorsun? Sanki yani bir, bir yani bir mahiyeti kalmamış olan bir şey. E zaten işte felsefe de temelde tabunu ispat etmeye çalışıyor ve işte bu. Yani en muhim o zaman bu ihtilafta bu bozuk bu şeyler, düşünceler hepsi bir zemin buldu ve fırkalaşmalar yani fırkalar ortaya çıktı ve bu fırkalar hepsi bir şekilde İslam ümmetinde şirkin tekrar meydana gelmeye vesile oldular. Yoksa sadece rafizler değil ama yani özellikle uluhiyet babında rafizler öncülük etti. Ha? Özellikle uluhiyet babında. Hani Ali Radül Anhu'yu ilahlaştırarak aynı ilah yani Allah Azze ve cel mertebesine koyarak sonra ona kulluk etmeye başlayarak ve insanları da buna davet ederek işte özellikle batinilerin vesilesi işte burada bahsettiği Karamita Fırkası ondan evvel İsmaili Fırkası ve ondan sonra işte Ubeydiler, Fatimiler yani bu hepsine batini fırkalar, batini fırkası. Bu batıniyye fırkası işte yine aynı mesele. Batını yani her zahirin bir batını vardır. Asıl olan odur, hakikat odur. Sonra onların yani etkisiyle tasavvuf, tasavvuf yani ehli sünnetleşmiş Şiilik akidesi. Aslında tasavvuf yani Şiyanın ehli sünnete girip ehli sünneti bozmuş olduğu en büyük en büyük sebep vesile tasavvuftur tasavvufun temellerini araştır Hepsi şialığa dayanır yani. Çünkü zaten tasavvufun şeysi beşii fars. Yani fars diyarı. E fars diyarında da yani şi şiilik de nedense fars diyarında yani meydana gelmiştir. Tasavvuf da orada meydana gelmiştir. Neyse buradan devam ederiz inşallah. Subhanak Allahümme ve hamdik neşhedü en la ilahe illa enten sehtülü. <gülüyor> به ذم به تحيا عالما حرا فخو سل اماما عاش في العلم دهوراً ودهور يطلب العلم ببذل حتى